Ahmet Acar. Ahmet Acar'ı Tarsus'ta rastladım. Tarsus fotoğraf için çok güzel bir yer. Özellikle o belediyenin çevresi. Şimdi oralar restorasyona ulaştı. Eski o dokular fazla çok kalmadı ama... Ahmet amcayı böyle yine terzi dikerken, ışığı muhteşem, işte çok güzel... O zaman gördüm, girdik görüştük. Mersin Fotoğraf Derneği'nden de bir arkadaş bana aracı olmuş, o beni götürmüş. Beraber fotoğraf çekiyoruz. İkimiz beraber fotoğraflar çektik. Sonra bu benim çektiğim fotoğraf ödül aldı. Yurt dışına gönderdim. Aynı onunla beraber çektiğimiz arkadaşta bir şey olmamıştı. Ya dedi beraber gittik. O benden daha tecrübeli ama senin fotoğrafın dedi çekildi yani ödül aldı. Dedim o da kısmet. Sonra amcayla çok fazla uzun zaman görüştük Ahmet Acar'la. Emekli oldu. Dükkanını kapattı. Şu anda çalışmıyor.